ve Özdeş Özbay. İklim için programı başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz, dinleyicilerimiz Bilge ve Çiğdem Miçazki'ye de çok teşekkür ederek başlayalım. Evet güzel nedir durum? Geçen yılın bir değerlendirmesini iklim için yapalım. Artık geleneksel bir hale gelmiş oluyor bizim iklim için programlarında değil mi? Evet, evet. Koca Bilgal'ı geride bıraktık. Şöyle dönüp bir bakıp e, neleri yaşadık, e, neler başımıza geldi, önümüzdeki yıllar için bu yıl ne gösterdi bize onları bir konuşalım istiyoruz. E, ben temel olarak üç e, yıl boyunca yapılan haberleri, doğa ve iklim için yapılan haberleri böyle üç başlıkta tasnif ettim. E, bunlardan ilki... <gülüyor> İklim krizi ee, yani bütün yaşadığımız problemlerin temelinde yatan nedenlerden bir tanesi iklim krizi bir diğeri biyolojik çeşitlilik e, ve e, son olarak da e, konuşacağımız başlık doğal kaynaklar e, ve doğal yaşam olsun çünkü bu da dünyanın gündeminde özellikle de Türkiye'nin gündeminde çok Ciddi yer alan e, konu başlıklarından bir tanesi oldu. İsterseniz yıla ilk önce iklim krizi açısından neler yaşandı, neler oldu onunla e, bir bakalım evet. diyorum Ömer abi. E, bütün bir yıl konuştuk. E, gene bir önceki yıldan daha e, farklı şeyler yaşamadık. Ama bir önceki yıldan daha ağır şeyler yaşadık. E, giderek ağırlaştı tablo. Ee, yıla hatırlarsanız 2023'e kimi yerde kuraklıkla, kimi yerde aşırı yağışlarla başladık. Ee, yıla girerken İstanbul'un barajları gene dolacak mı, dolmayacak mı diye bir endişemiz vardı. Yıl boyunca da bu böyle devam etti bu arada. Ee, ama geçtiğimiz yıl e, aşırı sıcaklardan kaynaklanan e, bolca ölüm yaşandı dünyada. Yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Pakistan'da bir ülkemizde olduğu gibi aşırı yağışlar nedeniyle bir takım felaketleri konuştuk. İnsan ölümlerini konuştuk. Bu tablonun giderek daha ağırlaştığını ve daha da ağırlaşacağını gösterdiğini konuştuk bu felaketler nedeniyle. Fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel karbon emisyonlar 2023'te rekor seviyelere ulaştı. Dünya genelinde Emisyonlar bir önceki 2002, 2022 yılına göre %1.1 artışla 36.8 milyar tona ulaştı. Avrupa ülkelerinde özellikle yaz aylarında aşırı sıcaklıklar nedeniyle rekorlar kırıldı ve ee, çeşitli ülkeler sokağa çıkma yasakları ilan etti ee, ve buna rağmen insan ölümlerinin önüne geçemedi. Bir de hatırlarsınız Ömer abi bu yıl dev yangınlar oldu. Yine iklim krizi kaynaklı olduğunu e, ortaya koyan çalışmalarla birlikte bu yangınların ta Kanada'da olmasına, Amerika kıtasında olmasına rağmen Avrupa'daki hava kalitesini ve insan sağlığını etkileyebildiğini gördük. Sönmedi bu yangınlar. Evet Kanada'dakiler muazzamdı ve hala da ne kadar söndü ne kadar toparlandı bilinemiyor ama Kanada'nın tarihinde gördüğü en korkunç şeylerdi. Aynı zamanda da e, Hawaii'de de Maui. Yangını Amerika Birleşik Devletleri topraklarında ya da o, o ülke içindeki en büyük yangın olarak kayda geçti. Evet. Aynı şekilde Türkiye'de de e, bu geçtiğimiz yıl yangınların şiddetinin ve etkisinin artarak devam ettiğini görmeye devam ettik. E, ciddi yangınlar oldu. E, ciddi felaketler yaşandı dünyanın farklı noktalarında da. Ee, genel olarak iklim kriziyle ilgili olarak e, ağır bir yıl geçirdik e, diyebilirim. E, dünya gezegenimiz bize ne kadar hassas olduğunu, ne kadar e, hassastan dengeler üzerine kurulu olduğunu hatırlatan örneklerle dolu bir yıl oldu e, ve daha birçok şeyi de e, tetikledi aynı zamanda iklim krizi yılı da. Biliyorsunuz işte en son programlarımızda da konuştuk. Ee, yine iklim zirvesiyle kapattık. 38.sini düzenledik. Buradan da işin açıkçası çok da e, gezegenin beklentilerini karşılayacak sonuçlara ulaşamadık diye bakıyorum. Ee, bir takım ufak tefek kazanımlar oldu ama problemin temeline inen ve sorunu çözen e, konularda biraz sıkıntı yaşadık. İlk ee, ilk konu buydu Ömer abi siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani biraz önce Özdeşle açık gazetede de azıcık konuşma fırsatı Bulduğumuz gibi yani 2023 bütünüyle gezegenin 120 hatta 125 bin yıldan beri gördüğü en sıcak oldu. Evet. ve üstelik de 6 ay boyunca yani Haziran'dan başlayarak değil mi Özdeş her ay daha önceki o ayların daha öncekilerin hepsinden daha sıcak olduğu rekorlara geçti. Evet, Temmuz ise en sıcak oldu. Evet, Temmuz gelmiş geçmiş en sıcak en ama sıcak Haziran, ayındım. Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim Kasım ve Büyük çok çok büyük bir olasılıkla Aralık daha kesinleşmedi ama Aralık'ta yaşanmış en sıcak Aralık ayı olarak tarihe geçecek büyük ihtimal. Evet rak rakamlar da şöyle gösteriyor Merhaba bir önce e, küresel önceki kü küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme göre 1.32 derece e, artarak. E, Kayıtlardaki en sıcak 12 aylık dönemi yaşattı bize gezegenimiz. Yaklaşık 7.8 milyar insan bu dönemde ortalamaların çok üzerinde sıcaklığa maruz kaldı. Ee, ve 1 Kasım e, 31 Ekim döneminde 175 ülkede e, ölçümler e, dünyanın en sıcak yılı yaşattığını ortaya koydu. Böyle rakamlar da var elimizde geçtiğimiz yıla dair. Evet ve net olarak da NASA bilim insanı James Hansen'ın söylediğine göre de e, yani Guardian Haber diye özel demeçte işte, 2023'ün en çok e, bütün e, siyasi müdahalelerin çabaların çuvallı, ne kadar çuvalladığının ortaya çıktığı yıl olarak tarihe geçti diyor. Yani e, inanılmaz yükseklikte sıcaklıklarla. Ben, James Hansen da diyor ki çocuklarımız ve torunlarımız insan kaynaklı iklim değişikliğinin tarihine baktıkları zaman bu yıl ve 2024 dönüş, dönüm noktası olarak geçecek hükümetlerin ne kadar başarısız olduğu iklim değişikliğinin ortaya çıkması e, e, İklim değişikliğini önlemekte ne kadar başarısız olduklarının, nafile olduklarının iyice görünür olduğu yıl olarak tarihe geçecek dediğinizde. Evet. De de de evet. Bu arada iklimin geçtiğimiz yıl iklimin tarım üzerindeki etkisini de yoğun olarak konuştuk. Ee... Son 30 yılda yaşanan doğal felaketlerden dolayı bitkisel ve hayvansal üretimin 3.6 trilyon euro değerinde kayıp yaşadığı bir yıl oldu. Bir rapor geldi geçtiğimiz yıl önümüze. Son 30 yılda tahıllardaki kayıp, bunlar iklim değişikliği kaynaklı daha çok. Son 30 yıldaki kayıplar 69 milyon tona ulaştı. Ee, meyve sebzede 40 milyon, et ve süt ürünlerinde de 16 milyon ton. Yani özetle iklim krizinin insanların sofrasından çaldığı e, yiyeceklerin miktarının ve e, ağırlığının arttığı bir yıldı 2023. Evet. İkinci başlık olaraksa hı hı. yine bunun, bunda da iklim krizinin etkisi olmakla beraber başlı başına e, dünyanın en ciddi sorunlarından bir tanesi ve geçtiğimiz yılda bu sorunu biraz daha ağır yaşayarak hissettik. Biyolojik çeşitlilik kaybı e, bu da. Hükümetler arası bilim, bilim platformunun e, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri Küresel değerlendirme raporuna göre, örneğin, gezegenimizdeki hayvan ve bitki türlerinin %25'inin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda açıklanan raporlardan bir tanesiydi bu. Ee, ayrıca rapora göre geçtiğimiz yıl bu kötüye gidiş oldukça hızlandı. Birçok canlı e, türü yaşam savaşında uçurumun kıyısına biraz daha yaklaştı geçtiğimiz yıl. Dünyada da bu böyle oldu. Geçtiğimiz yılın ilk aylarında mesela bunu biraz konuşmuştuk. Dünyada özellikle biyolojik çeşitlilik kaybı konusunda ciddi anlamda güneğe gündeme gelen bir konuydu. Türkiye'de pek konuşulmadı ama kuş grupı, özellikle deniz kuşları üzerinde çok ciddi etkileri neden oldu. birçok bölgede sayılarının önemli ölçüde azalmasına neden oldu ve ee, bütün bir yıl kuş grubunun etkisini e, özellikle deniz kuşlarının <gülüyor> üzerinde gördük ve hissettik. Ee, bunun haricinde e, kırmızı listedeki türlerin sayısının arttığı, e, yok olma eşiğine gelen türlerin e, sayısının arttığı, Buna karşı koruma çalışmalarının da bir miktar artmasına rağmen biyolojik çeşitlilik kaybına yetecek düzeyde olmadığı bir yıl yaşadık. Ee, doğada e, ciddi zararlar e, meydana geldi. Örneğin Uluslararası Doğa Koruma Birliği, IUCN tarafından yapılan o kırmızı liste e, kategorisindeki değerlendirmelere göre Tatlı su balıklarımızın dörtte birinin yok olma riski altında olduğunu, küresel ölçekte yok olma altında olduğunu e, gördük. Bununla beraber e, böceklerde tahmin ettiğimiz e, tehlikenin boyutunun aslında iki katı olduğunu, çok iyi misal rakamlarla ilerlediğimizi gördük. E, çok milyon böcek türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açığa çıktı. Bu da daha önceki tahminlerin iki katına denk gelen bir oran. Ee, aynı zamanda e, Türkiye'de de biyo biyo çeşitlilik kayıpları ile ilgili e, ciddi sıkıntılar yaşadık. Biyo çeşitlilik kayıplarına birazdan özellikle şey konusunda döneceğiz. E, Türkiye'deki en büyük etkenlerden bir tanesi olarak doğal kaynakların kullanımı konusunda döneceğiz ki oradan madenler, HES'ler, yol yapımları gibi bir takım faktörler devreye giriyor. Türkiye bundan çok acı çekti ama dünyada da biyoçeşitlilik kaybının hızlandığı bir yıl oldu. Güzel haberler de olmadı değil aslında biyoçeşitlilik kaybıyla ilgili. Çünkü biz e, tür olarak e, çok meraklı bir türüz insanlar. E, meraklı bir canlı. Her şeyi merak ediyoruz. Uzaktaki gezegenleri merak ediyoruz. Ayı Mars'ı merak ediyoruz. Keşfetmek için uğraşıyoruz ama kendi gezegenimizde bu çabamız yeterli değil. O yüzden her yıl bir sürü canlı da halen keşfediyoruz. Okyanusların... Henüz çok fazla bakabildik. Örneğin e, okyanuslarda birçok canlı çıkıyor. Karasal canlıların sayısı her yıl artıyor. Ülkemizde bile iki ha haftada ortalama iki tür keşfediyoruz. Dolayısıyla biyo, biyo çeşitlilik açısından güzel gelişmeler de oldu. Türkiye'deki en güzel gelişmelerden bir tanesi leoparın e, bu yıl sık sık arzı endam etmesi oldu. birçok noktada e, Ege'de aktı e, Karadeniz'de e, ve Doğu Güney Doğu Anadolu bölgelerinde birçok noktada e, Leopar'ın e, fotokapanlara yakalandığını, görüntü verdiğini verdiğine şahit olduk ve bir takım koruma çalışmalarının da başladığını gördük. E, ama ağırlıklı olarak e, aslında e, canlıların kıyametini konuştuk geçtiğimiz yıl bir diğer e, yoğun olarak konuştuğumuz konuysa özellikle Türkiye özelinde Ömer abi doğal kaynaklar oldu. Yani e, ne, Ona doğal... geçmeden bir şey ilave Hı. edebilir miyim diye haber demişken bu yıl sonunda e, 2004 2024 yılına Akbelen Ormanı'ndaki nöbet alanında girdi ikiz köylüler. Ve sen biraz önce de bahsediyordun, maden şirketlerine de mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız, vazgeçmeyeceğiz mesajını iletmiş durumda. Yeni yıl mesajı bu oldu İkizköylülerden. Yeşil Gazete'de bunun haberi var. Ve Akbelen'i madene vermeyeceğiz dediler. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de 4 yıldan beri Akbelen ormanlarındaki madene karşı mücadele veren köy sakinleri hem doğallarını hem de topraklarını koruma adına direnişlerini sürdürüyor. Ve Ce çevre komitesi sözcüsü İkizköy'ün Necla Aşıkta 2024'e girerken nöbet çadırından verdiği mesajda şunu söylüyor. Bizler İkizköy'de Akbelen'de tam 4 senedir Akbelen için İkizköy için dağımız, toprağımız, taşımız, vatanımız için mücadele ediyoruz, direniyoruz, nöbet tutuyoruz. 2023'te canımızdan can gitse de kolumuzu bacağımızı de akbeleni yıkıp yangın yerine de biz bu topraklardan akbelenden de vazgeçmiyoruz. Ve şöyle bitiyor iyiliğimizle sevgimizle birbirimize duyduğumuz destek ve dayanışmayla yine burada nöbet alanında 2024'de saatler kala bir aradayız. Biz bu mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ne Akbelen'i ne de İkizköy madene teslim edeceğiz. Bu maden duruncaya kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Her yer Akbelen, her yer direniş sloganları atıyorlar. Bir de bunu eklemek istedim. Pardon sen devam edersen. Önümüzdeki yılda e, Türkiye yoğun olarak bu tür e, öyle... Eylemleri ve da doğaya karşı saldırıları bir arada yaşayacak. Bu yıldan yıla artan bir süreç. Bu süreç işte HES'lerle başladı. Hidroelektrik santralleriyle bütün derelerin e, aşağı yukarı neredeyse e, satılmasına neden olan bir süreçti bu. Ama sürecin başlangıcıydı aslında. E, işin orada kalmayacağı çok belliydi. Dereler satıldı, derelere bir takım insanlar el koydular. Bu derelerden enerji üretip e, devlete satmak için ve hatta hatta o kadar abuk bir hayaldı ki bu durum e, insan Amerika'dan, Google Earth'tan, Türkiye'de dere beğenip dere satan olan insandan tutun da sevgilisini kameralar önünde e, dere hediye eden, HES hediye eden, selebritilere e, kadar örnekler yaşadık gördük ama söz konusu olan doğaydı ve Türkiye'deki bir yol çeşitliliğin %70'ini ilgilendiren bir konuydu orada başlayan yoğun mücadeleler ardından e, Türkiye'nin dağlarına sıçradı dağlardaki maden ve yol çalışmaları bu işin ikinci kısmıydı en ücra e, yerlere araçların gitmesi en ücra noktalardan bir takım doğal kaynakların çıkarılıp yine e, devlete e, satılması üzerine bir adeta yağma başladı. E, i̇nanılmaz derecede kimi illerin işte yüzde yetmişine varan oranda coğrafyasının büyüklüğünün yüzde yetmişine varan oranda ki bu illerin sayısı on beşin üzerinde e, maden şirketlerine satıldı, ruhsatlandırıldı bir şekilde ee, o topraklar özelleştirildi ve 2023'te de başta Kaz Dağları, işte biraz önce Ömer Bey'in de bahsettiği Akbelen örneğinde olduğu gibi birçok örneği yaşadık. İnsanlar da bunlara karşı direnmek için e, lokalde ve bir araya gelerek ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ee, muhtemelen önümüzdeki yılda ağırlıklı olarak bu tür konuları konuşuyor olacağız çünkü e, ciddi bir e, bu anlamda doğal kaynaklara saldırı var. E, hem dünyada var. E, dünyada derken tabii ki işte e, Afrika ve Asya coğrafyasında ağırlıklı olarak ve gelişmekte olan ülkelerin e, bulunduğu coğrafyalarda. Ee, ama buna rağmen batıda yok mu? Elbette ki var. Amerika'sından Avrupa'sına kadar her yerde doğaya e, olan saldırının ciddi anlamda şiddetlendiğini yaşadık. Ve önümüzdeki yılda e, bu eğilimin artacağını büyük ihtimalle göreceğiz. Tam bu noktada Ömer abi biraz bütün bunlar karşısında insanlar ne yaptı 2023'te konusunu e, konuşayım istiyorum kısaca. Vaktimiz de daralmış. E, yayınlarımızda da konuştuk bunu dönem dönem. Eko Kırım'ın suç sayan ülkelerin sayısı arttı örneğin. <gülüyor> ee, direnen, e, iklim krizinin farkındalığına varan, iklim kriziyle ilgili çözüm isteyen, iklim krizinin getirdiklerinden endişelenen insanların sayısı da arttı. Dünyanın dört bir yanında özellikle Grativa arkadaşlarıyla beraber e, insanların sokaklara döküldüğünü. Iklim krizinde de hak ve adalet kavramlarının giderek daha ağırlaştığını gördük. Hem Avrupa'da hem de dünyanın geri kalanında aslında iklim kriziyle mücadele etmenin insan sağlığı konusunda adım atmak olduğunu, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konusunda bir takım şeyler yapmak olduğunu gördük bizzat yaşadık. Ee, gençlerin eylemleri çok ses getirdi. Özellikle müzelerde bir takım e, eserlerin e, eserlere zarar verilmeden e, yapılan bir takım eylemler dünyanın gözünü gene e, iklim krizine bu, bu gençlerin bu konularla ilgili isyanına çevirdi ve bunları konuştuk tartıştık bir miktar. Zaten... E, Afetler ve krizler e, bu konuyu çok daha görünür, insanların lezzinde çok daha konuşulur ve tartışılır kıldı. Bütün bunları e, 2023 yılında yaşadık ve gördük. Önümüzdeki yılda aynı şekilde daha fazla insanın bu tür eylemlere destek vereceğini, çözüm arayışı içinde olacağını söylemek mümkün. E, özetle bunları söylemek de mümkün Ömer abi. Evet yani dünyanın da önde gelen ekoloji yazarlarından George Monbihan'ın da dediği gibi bu çoklu yok oluş krizinden çıkmamız e, direniş adalarını tırnak içinde savunmaktan ve genişletmekten geçiyor. Yani yeryüzü sistemlerinin çöküşüne ilişkin krizleri açıklayabileceğimiz enine boyuna tartışabileceğimiz yegane yerler bu adalar. İşte Açık Radyo'da Acizane bu adalardan biri, çağımızın en acil sorunları hakkında önde gelen bilimcilerin, düşünürlerin ve sıradan insanların sesleri olmayı neredeyse 30 yıldır sürdürmekte olan, yani 28 yıl bitti, 29. yıldayız, 30 yıldır sürdürmekte olan bir ada ve bunu devam edeceğiz, Gü güçlü bir desteğe de ihtiyacımız olduğunu her zaman söylüyoruz zaten. Peki böylece programımızı da bitiriyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.